Inelhamdülillah. ve ve ve min ve min Men ve men ve Evet. yine Kur'an ve Sünnetin ışığında İslam fıkhına devam ediyoruz bundan önceki derslerimizde abdeste olması gereken ve olması gerekmeyen ve alimler arasında ihtilaflı olan 28 sene madde vardı. 13'üncüsüne yetişmiştik. Diyor ki: "Meshü'l-udhuneyni bi mâir ve ahd Biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Demiştik ki alimler bazı alimler abdest esnasında kulakların içini ve dışını meshetmeyi farz değil, sünnet olarak görüyor. Özellikle hanefi fukası. Biliyorsunuz hanefi fukası gusül esnasında ağza ve buruna su vermeyi vacip görüyorlar. Ama abdest esnasında ağza ve buruna su vermeyi vacip görmüyorlar. Şafii fukası ise kulakları baştan ayrı müstakil olarak görüyorlar. Diğer alimler kulakları baştan olarak görüyorlar bazı alimler de demişler ki kulakların karşıya doğru olan şu taraf yüze dahildir kulakların arka kısmı başa dahildir bazı alimler de böyle tefrik yapmışlar yani demek istiyorlar ki bu grup alimler kişi yüzünü yıkadığı zaman yüzünü yıkama esnasında şu kulakların iç kısmını yüze dahil ederek ne yapar Yıkar. Diğer bir grup alim ise başı mezhet kulakların içini mezh etmez. kulakların arka kısmını mezhettikten sonra kulakların azka arka kısmını mezhetir. Tabii ki bu bu tür grup alimlerin Kur'an ve Sünnetten sahih bir delilleri yoktur. Doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde geleceği gibi Ali sattı ve genelde başını mezhetirken mesh sonra kulakların içini ve dışını meshetmiştir. <gülüyor> Onun için İmam-ı Şafii Rahimeullah birinci görüşüne göre aynen cumhur gibi düşünüyor. Ey kulaklar baştandır. Bir rivayetine göre biliyorsunuz İmam-ı Şafii Rahimeullah eski görüş ile yeni görüşü var. Irak'taki Irak'tayken bir görüşü vardı. Mısır'a gittikten sonra ayrı bir görüş edindi. <gülüyor> son ikinci görüşünde Ey Mısır'a gittikten sonra kulakları baştan sayıyor. Ama onun mezhebi içerisinde birçok alim kulakları özellikle İmam Nevi Rahimahullah El Mecmu'a kitabında bu hadise değinirken diyor ki kulaklar baştan değil kulaklar müstakildir. Onun için müstakil olduğu için kulaklara yeni bir su alması almasını görüyor. Ve bu İmam Nevi Rahim'e olabiliyorsunuz. Asıl itibariyle Şafi'idir ama muhaddis olduğu için genelde sahih hadise bağlıdır. Yani körü körüne İmam-ı Şafi'yi taklit etmiyor. Ve genelde hadis uleması bu şekilde. İmam Hacer Ağz Qalani yine o da Şafi'idir. Ama sahih hadisi gördüğü zaman İmam-ı Şafi'nin görüşünü bırakıp sahih hadise uyuyor. Ve bildiğiniz gibi İmam Ebu Hanife Rahimahullah ile i̇mam Şafii'nin çok meşhur sözleri var ya da Sahel Hadith ve Mezhebi hadisi veyahut da görüşü buna dayanarak İmam Yusuf veya da İmam Muhammed veyahut da e, işte İmam Şafii'nin e, medresesinden olan alimler genelde hadise uyuyorlar. Bir kısım alim hadise değil de imam ne demişse onu yapıyor veya da onu söylüyor. Onun dışında kesinlikle çıkmıyor. Doğrusu bunlar <gülüyor> körü körüne taklit yapıyorlar. Ve bunu bu körü körüne taklidi yaparken de bizzat kendi imamlarının metoduna uymuyorlar. Çünkü imamlarının metodu nedir? Sahih hadistir. Diyor ki: "İle Sahih al-Hadis fe ve Ve burada diyor ki: "Kâl el-Münavvî fi şerh hadîs el-udunâni min Bu hadisi İmam Nevevi, İmam Ebu Davud rahimehullah ve Sünen-i ve Sünen-i geçiyor. Bazı alimler bu hadisi zayıf kurmuşlar. Ve özellikle burada bir kısım <gülüyor> alim var burada. Yani neşt bölgesinde. Bu hadisin zayıf olduğunu söylüyorlar. İmam Elbani Rahimahullah bu hadisin sahih olduğuna dair ne yapmıştır? Silsiletil ehadis-i da tespit etmiştir. Ve diyor ki bu hadis sahihtir. Ve Sünn-i de aynı şekilde hadisi tasih ediyor. Diyor ki vel min minar râs Ey iki kulak baştandır. Dolayısıyla eğer kulaklar baştan ise kişi yüzünü yıkadığı zaman kesinlikle kulaklarına değinmeyecek. Ey kulakların içini ve dışını yüzüyle beraber yıkamayacak, veya <gülüyor> silmeyecek. Ne zaman silecek kulaklarını? Başının meshettikten sonra, başının başını meshederken, ondan sonra e, baş parmaklarla kulakların içi, e, şehadet parmakla kulakların içi, baş parmakları da. Kulakların dışını. Burada İmam Nevi Allah, tabii ki müstakil kulakları müstakil saydığı için diyor ki ayrı su almak lazım. İmam Elbani Rahimahullah bu ayrı su alma konusunda diyor ki kesinlikle bu konuyla ilgili e, sahih bir hadis yoktur. İmam Nevi'nin de sarıldığı bu hadis İmam Elbani Allah şaz olduğunu söylüyor. Şaz ey bu hadis munqatı olduğu zaman, tamam mı? Senedi sahih olmadığı için arada bir birkaç kişi e, olmadığı halde var denildiği için diyor ki bu nedir? Bu hadis sahih değildir. Ve İmam Elbani rahimehullah, Selef-i Ahad hadis sahih irva irwa'l-agali'inde bu hadisin sahih olmadığını ispat ediyor. O zaman bu hadis sahih değilse e, kulaklara ayrı ayrı bir su almak demek sünnet değildir. Ancak İmam Elbani diyor ki sünnet olmamakla beraber eğer hakikaten gerekiyorsa o zaman kulaklara ayrı su kullanmakta bir beyis yoktur. Anlaşılıyor mu? Yoksa doğrusu e, mesh sonra kulaklar baştan sayıldığı için aynı şeyden su yeni su almadan tıpkı burayı sildiği zaman arkaya nasıl su almak gerekmiyorsa öyle ya ön ön kısmı sildi. Ön kısmı sildikten sonra yine yani tepek kısmı. Arka kısmı nasıl yeni su almak gerekmiyorsa kulaklara da ayrı su almak gerek değildir. O zaman başın başını mesheddikten sonra elinde artık kalan suyla kulaklarını ne yapar? İçini ve dışını mesheder. Ve burada Şafii'ler demişler ki kulakların içini ve dışını meshetmek sünnettir. Hanefiler yine o şekilde demişler. Ahmed bin Hanbel rahimeullah ve bu çizgide olan alimler özellikle hadis uleması İmam İbn Temiye dahi Mükayyem el-Cevziyye dahi kulakların içini ve dışını meshetmek vaciptir ey farzır. Niçin? Çünkü baştandır. Baştan olduğu için müstakil olmadığından dolayı başa dahil olduğu için o zaman kulaktaki kulakların içini ve dışını meshetmek vaciptir. Madür ki el udunan min ar-ras si la min el-vech ve la mustakilan. El udunan min ar kulak baştandır, tamam mı? 100'den olmadığı gibi aynı zamanda مستقل de değildir. Yani kulaklar baştan مستقل de değillerdir. İmam-ı Şafii'in olduğu gibi. Yani fela haja ila ahz ma' cedid munferid lehuma, tamam mı? O zaman diyor madem ki مستقل değiller, o zaman Kulaklar için ayrı bir su Veyahut da yeni bir su almaya Gerek değildir <gülüyor> Ve bihi kal El a'imme selatı El a'imme kastettiği İmam Ahmet Rahimeullah İmam Ebu Hanife ve İmam Malik i̇mam Şafii Bu cumhurun içinde değildir Çünkü i̇mam Şafii'nin bu konuda iki kavli var Ve onun mezhebi Genelde İmam Neve'nin tespitine göre Kulaklar Baştan ustakildir müstakil ise o zaman yeni bir su almak gerekiyor. Ancak doğrusu öyle değil. Doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili hemen hemen 27 tane hadis var. Bu 27 çeşitli rivayetlerde Ali satt ve devamlı başını meshettikten sonra kulakların içini ve dışını meshetmiştir. <gülüyor> Wahtecce'n-Nawawi rahimahullah fi'l-mecmû' Bir hadis Abdullah bin Zeyd. İşte bu hadis Abdullah bin Zeyd dediği, tamam mı? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı li uzuneyhime en khilafi lezi akhada li İşte bu zikri İmam Nevevi'nin zikrettiği bu hadis İmam Elbani rahimahullah ve İmam Elbani'nin çizgisinde olan bu alimler, hadis uleması bu hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Diyor ki وَقَالَ النَّوَيُّ رَحِيمَهُ اللّٰهُ فِي مَوْطِرٍ diyor ki وَهُوَ حَد۪يثٌ صَحِيْهِ Yani bu kulaklara, kulakların içine ve dışına yeni su almak için olan bu hadis tamam? Abdullah bin Zeydî'in rivayet ettiği hadis diyor ki sahihtir. Yani İmam Nevey'nin hadise bakış çizgisine uygun olarak nedir? Bu hadis sahihtir. فَهَذَا سَرِيحٌ فِي أَنَّهُمَا لَيْسَتْ مِنَ الرَّاسِ Kim diyor bunu? İmam Nevi diyor ki işte diyor bu hadise dayanak gördüğünüz gibi diyor Kulaklar baştan değildir eğer yeni su almışsa اِذْ لَوْ كَانَتْ مِنْهُ Ey eğer kulaklar baştan olmuş olsaydı لَمَا أَخَذَ لَهُمَ مَا اَنْجَد۪يدًا كَسَعِرْ اَجْزَاءَ الرَّاسِ Eğer diyor kulaklar baştan olmuş olsaydı Başın diğer cüzleri gibi diyor Yeni su, yeni su almasına gerekmezdi. Ama dikkat ediyorsanız bu 27 tane hadis içerisinde tamam mı? Bütün hadislerde Aleyhisselatü Vesselam başını meshettikten sonra yeni su almaksızın kulakların içini ve dışını meshettiğini gösteriyor. Ancak bu e, Abdullah bin Zeyd'in gösterdiği hadiste ise kurulmuştu. E, kulak kulakların içi ve dışı için müstakil su aldığını söylüyor. Ve İmam Elbani diyor ki bu hadis İmam Nevevi'nin söylediği gibi değil. Doğrusu bu hadis zayıftır. Ve diyor ki İmam Elbani rahimehullah la la hüccete fihi ala ma kalu. Şafii mezhebine mensup olan bu kişi alimlerin söyledikleri söyledikleri meselede diyor hiçbir delilleri yoktur. İz gayet ma fihi meşruiyet Elcedid. Diyor ki burada diyor yani e, ancak diyor e, kulaklar için gerekirse diyor yeni bir su alınabilir. Ancak kulaklar baştan değildir iddiası İmam Neve'nin ve o çizgide olan alimlerin iddia ettiği gibi değil. Bu iddialarına dair de sahih bir delilleri yoktur. Çünkü bu hadis zayıf olunca bu hadisten de başka delilleri yoktur. Olmayınca o zaman Burada onların görüşlerini çürütmüş oluyorlar. Ve hada la yunafi jawaz Ey bundan önceki hadisler, bundan önce abdest meselesinde rivayet ettiğimiz hadislerde diyor. Bu bunların arasında hiçbir çelişki yoktur diyor. Ancak kulaklar için ayrı su almak sünnet değildir ancak kulaklar için ayrı su almakta eğer gerek görüyorsa o zaman bir beysi yoktur. O zaman meşru'dur diyor. Ancak sünnet değildir. Ve yu'ayyid ma zekertu ennehu sahha anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Delillerimizi diyor hatta görüşümüzü destekleyecek deliller içerisinde de diyor. Burada hadiste geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ennehu <gülüyor> masaha bi ra'sihi." İlk önce başını meshetti. Tabii ki bundan önceki derslerimizde biz başın nasıl meshedileceği alimler arasındaki ihtilafa değinmiştik. Min fadli ma'in ma kana Ay başını meshehdikten sonra başını meshehdikten sonra ellerinde kalan artık olan su. O ile ne yaptı? Kulaklarını sildi. Demek ki burada ayrı su vermedi. Ve ben imam Süneni Ebu Davud'un Şeyini müracaat ettim. Sönet-i Nesai'de müracaat ettim. Muslim'de, Sahih Bukhari'de, İmam Mehmet'in müsnedinde bütün İmam Şevker'in Avtar'ı da müracaat ettim. Gördüğüm kadarıyla eczane, bu konuyla ilgili olan hadisler, bu Abdullah bin Zeyd'in hadisi dışında hiçbir hadis ve Vesselam'ın kulakları için ayrı bir su dair diye bir şey yoktur. Bu hadisten başka. Bu hadiste بو عالم نادا مشتركي نادر بو حديث ضعيف بسم الله وخلاصة القول ديوركي التي بدت لي جواز مسح الأذنين بماء الرأسي مع جواز أخذ ماء جديد لهما ديوركي بو araştırdıktan sonra diyor gördüğüm kadarıyla diyor kulaklara ayrı su, ayrı su almakta bir beis olmadığını ancak sünnet babından değil meşruiyet babındandır ey caizdir ama sünnet değildir böylece bu kulakların içini ve dışını meshetmek konusundaki alimlerin görüşü budur o zaman anladığımız kadarıyla şu Şafii alimler kulaklar baştan müstakildir diyorlar. İmamı Ebu Hanife, ondan sonra İmam Malik ve Ahmed bin Hanbel rahimehullah bu çizgide olan alimler kulaklar baştan olup ve baş meshedildikten sonra aynı su ile su yeni bir su almadan kulakların içi ve dışı meshedilmesi gerekiyor ve en doğuda da görüş görüş budur. Vallahu alem. dördüncüsü, Ademurud meshül unuk el unuk Arapça unuk denilir bir de rakabe denilir. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Ense ve boyun diyoruz. Ve burada bu boyun meshidilme meshidilme konusunda Ebu Hanife'nin mezhebinde bazı alimler <coughs> zayıf bir hadise dayanarak bir yerde muvduğ bir hadis var bir yerde de zayıf bir hadis var. Mavluğu ey uydurulmuş kesinlikle ve vesselam söylemeyip tamam mı? Ancak onun dili üzerine uydurulmuş bir söz. <gülüyor> Diğeri ise aleyhissalatü vesselam'a mal ediliyor. Ancak sened munkatur olduğu için yine hadis üleması bütün hadis alimleri bu meselede ittifak etmişler. Ey bu hadis zayıftır ve kesinlikle aleyhissalatü vesselam başını mesh ederken hiçbir zaman ey boynunu ne yapmamıştır? Mesih etmemiştir. Mm -hmm. Ve Fethü Kadir'i müracaat ettim. İbnül Humam Rahim Abdullah. İmam İbnül Humam. İmam Es-Sereksi'nin şeyinde, al Mepsud kitabında, onu da müracaat ettim. <gülüyor> Baktım, orada hakikaten bir zayıf hadis var. Ve bu hadis, zayıf hadise dayanarak Hanefi fukahasının bazı kitaplarında baş mesh edildikten sonra ellerin e, şeyiyle, sırtıyla bu şekilde bu şekilde ensene yapılıyor meshediliyor. Bu kitaplarda gördüğümüz kadarıyla hakikaten tatbikata baktığımız zaman da biz Türk olduğumuz için Türkiye'mizde genelde mescitlerde abdest alan Müslüman kardeşlerimize dikkat ettiğimiz zaman bakıyoruz ki genelde çoğunluk hepsi baş meshedildikten sonra ense ve tabuyu ne yapılıyor? Meshediliyor diyor ki kala şeyhul islam bimteyim rahimahullah لم an al sallallahu aleyhi ve sellem an-nehu mesaha al-anukihi fiil vudu' aleyhissalatu wassalam ansesini ve yuttaboyunu meshdine dair kesinlikle sahih bir hadis yoktur bel ولا rüya an-hu dhalika fi hadis ve hiçbir bir sahih hadis ondan dolayı rivayet edilen bir hadis de yoktur bu meseleyle ilgili bel hadis sahih التي فيها Sıfat vuduğu Nabi Aleyhisselatü Vesselam لم يكن يمسى على عنقه Sahih hadislerde Başını mesh ederken Kesinlikle ensesini Veyahut da boyunu mesh dair Diye bir cümle ve bir söz Kesinlikle yoktur Ve لهذا لم يستحب ذلك Cumhurul hüleme Ve Ehli sünnet vel cemaatın Alimleri içerisinde olan Cumhurun görüşü nedir? Ensenin üzerinde Baş meshedikten sonra mesh edilmemesidir. Kemal ve Şafii ve Ahmet fi zahir mezhebi. İmam Malik'in mezhebi ve i̇mam Şafii Şafii'nin mezhebi. Tamam mı? Ve Ahmet bin Hembel'in mezhebinde kesinlikle bu ensenin e, silinmesine dair herhangi bir söz veyahutta ne imamların bir sözü ne de bir sahabinin ne de tabi'in ve tabi'inden ne de bu çizgide olan alimlerin kitaplarında böyle bir söz yoktur. Ve men istahabbe ki enseyi veyahutta boynu silmeyi müstahap olarak gören de diyor, fa temada fihi ala eserin yırva an Ebu Hurayra radıyallahu anhu. O hadis yid'uf nakli. Ennehu masaha ra'sehu hatta Türkçe karşılığı ense veyahutta boyun dediğimiz. Ve burada dikkat edin gördüğünüz kadarıyla evet dikkat ettiğiniz kadarıyla e, İslam ümmetinin cumhuru ensenin meshedilmemesi gerektiğini görüyorlar. Her ne kadar İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın eee mezhep kitaplarında zayıf hadise dayanarak bu meseleye değinmişlerse de kesinlikle bunun aslı yoktur. O zaman doğrusu nedir? Doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl abdest aldıysa o şekilde abdest almak lazım. Ve bundan önceki naklettiğimiz e, delillerde ve Vesselam ibadetlerde diyor ki anni e, ''Namazda da sallu kemer aytumuni usalli'' Tamam mı? İbadetlerinizi benden alın. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Demek ki ve Vesselam nasıl abdest aldıysa o şekilde abdest almak lazım. Nasıl namaz kıldıysa o şekilde namaz kılmak lazım nasıl hacını yapmışsa o şekilde hac yapmak lazım. Çünkü bu hac, namaz, abdest daha doğrusu bütün ibadetler hepsi nedir? Hepsi tevkifidir. Ey delile dayalıdır. Delil nereden? Kur'an'dan, sünnetten ve ashabın anlayışına uygun olması gerekiyor. Sünnet Kur'an, sünnetin içerisinde her ne kadar bazı kitaplarda rivayet edilmiş bazı hadisler varsa da bu hadisler bu hadis uleması tarafından, mutahassus olan insanlar tarafından bu hadisin sahih olmadığını ortaya koyduktan sonra o zaman Müslümana yaraşan şey bu tür zayıf hadislerle amel etmemektir. İster hanefi olsun, ister kim olursa olsun. Çünkü o hanefi mezhebine mensup olan kişi asıl itibariyle dönmesi gereken merci nedir? Kitap ve sünnettir ve ashabın icmadır Madem ki kitapta yok, sünnette de yok, icma, ashabın icmağında da yok ve bu uydurulmuş veyahutta zayıf bir hadise o zaman asla dönmek lazım. Tıpkı imamlarımızın söylediği gibi, Abu Hanife Rahim diyor ki, اِذَا صَحْحِ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِ Dolayısıyla, Hanefi mezhebine mensup olan bir kişi, ensesini mezh etmezken veyahutta mezh etmediği zaman bizzat Abu Hanife'nin mezhebine uymuş sayılır. Niçin? Çünkü o hadis zayıf değilse onun mezhebi değildir. Sahih ise onun mesebidir. O zaman bu hadis zayıf ise İmam Ebu Hanife hayattayken bu tür şeylerde ne oluyor? Kendini beri kılıyor. Ve hayatından sonra, ölümünden sonra da diyor ki, demek istiyor ki hadis sahih ise tıpkı İmam Şafi'nin söylediği gibi hayatımda ve ölümden sonra da diyor Allah ve Resulü'nün sözü sahih ise o benim görüşümdür, o benim mesebimdir ona sarılmaz. O zaman ister Şafi olsun ister Hanefi olsun mezheplerin kitapları içerisinde zayıf hadislere dayanarak bazı ibadetlerin yapılması, yapılmasına dair söylenmiş veya da zikredilmişse bu tür hadislerin de zayıf olduğuna da ispat edildikten sonra buna uymayıp sahih hadise uyarken bizzat kendi imamlarının mezheplerine bağlanmış oluyorlar. Ve bazı Müslüman kardeşlerimiz gafletlerinden dolayı veyahut da cahilliklerinden dolayı bu ilmi meseleleri detaylı bir şekilde bilmediklerinden dolayı aşırı giderek taassup oluyor ve bu İslam'da yani ibadetlere taassup biliyorsunuz doğru değildir ama avam tabaka genelde bu bazı şahıslar bu tür taassıba mensupturlar yani avam tabaka dediğimiz ilimle ilişkisi olmayan ama ilimle ilişkisi olan ilim öğrencileri veya talimlerin bu şekilde mutaassıp olmaları gerçekten çok ayıp bir şeydir. Normal bir vatandaş haydi normaldir, ilmi yoktur diyor ki ben mezhebimin söylediğinden başka bir şey görmem. Deriz ki Allah sana mübarek etsin efendim. Sen madem ki kallitsin, diğer imamlara da güvenmiyorsun, sadece sen kendi imamına mı güveniyorsun, Allah sana mübarek etsin. İlle de sen bunu istiyorsan tamam mı sen yine kardeşimizsin Allah sana mübarek etsin. Bu adam eğer hakikaten içi ve dışı bir olmakla beraber muhlis ihlaslı ise Allah'ın izniyle alimler diyorlar ki bu kişinin yapmış olduğu amel güvenilir bir alime dayanarak yaptığından dolayı diyorlar ki öbür dünyada bazı alimler imtihan edilir o kişi bazı alimler imtihan edilmeden mezhebini taklit ettiği için o mezhepte de bu şey caiz olduğu için onun onun ameli sahihtir, makbuldür. Allah Celle Celaluhu onun amelini zayi etmez. Diğer bir grup alime diyorlar ki imtihan edilir. İster akidede olsun ister diğer ibadetlerde olsun. Bu imtihanı kazanırsa tabii öbür dünyada nasıl imtihan olur? Allah Celle Celaluhu nasıl imtihan ederse o ona, ona has olan bir şeydir. Nasıl bir şeyle imtihan edeceği burada Allah Celle Celaluhu Ali Sattresalem ve tane Sattresalem bize bu mesajı bize ulaştırmış değildir. Ancak alimlerimiz eli sünnet ve cemaat demişler ki akidede ve ibadetlerde bu dünyada eğer üzerinde hüccet oluşmamışsa veya hatta üzerinde hüccet oluşup da ille de hani mukallid olduğu için, avam tabak olduğu için kendi alimi kendi imamından başka bir imamın görüşünü de kabul etmiyorsa o zaman o kişiler öbür dünyada imtihan edilecek. <gülüyor> Tabii ki ondan sonra bu imtihandan dolayı imtihan olacak ve veya da olmayacak. Sa tamam mı? Kararı verecek kimdir? Allah Celle Celalühüdür. Niçin? Çünkü bu tür ibadetler Allah ile alakalı olan ibadetlerdir. Ancak kul ile olan, ile alakalı olan hukuklar o kul hakkından vazgeçmediği müddetçe Allah Celle Celalühü zorla o kişiyi vazgeçtirtmez. Ancak sevdiği iki kul ise Allah Celle Celaluhu o iki kulun arasını bulur. İki kul bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği iki kuldur. Birbirlerin haklarına tecavüz etmişlerdir. Ve herkes vefat ettikten sonra Allah Celle Celaluhu o sevdiği kulların aralarını buluyor. Ve bazı hadislerde Allah Celle Celaluhu diyor ki, filan kişiye mesela diğer kişiye hakkı sahibi olan kişiye diyor ki, Ey kulum diyor şu şu şu şu şu bahçeleri cennetleri görün görüyorum diyor Rab. şunların senin olmasını ister misin diyor ki kim istemez ki ya Rabbi diyor işte senin kardeşini diyor musamaha edersen halal edersen tamam mı işte bunlar senin diyor tamam ya Rabbi diyor ben hakkımdan vazgeçtim diyor ve bu şekilde Allah Celle Celaluhu sevdiği kulların birbirlerine hakları geçtiği zaman öbür dünyada Allah Celle Celaluhu aralarını buluyor ve böylece ne yapıyor barışıyorlar ancak Allah celle celaluhu kulun diğer bir kula kul üzerinde hakkı varsa o kul hakkını helal etmediği müddetçe Allah celle celaluhu o kulu gasp ederek ayakta cebir ederek onun hakkından dolayı vazgeçtirtmez. Tamam mı? Bunu iyice anlamak lazım. Evet. Ve amm hadis mesh'u raqabati amanun min diyor ki fehadha hadis hadis-i İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu hadis uydurulmuş bir hadistir İmam-ı Nevi El Mecmuh kitabında ve İmam Hacer bin Asgari e, Fethül Bari'nin şerhinde diyor ki kesinlikle bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için uydurulmuş bir sözdür böyle bir vesselam, böyle bir sözü yoktur ve da söz konusu değildir evet o zaman anladığımız şu bu meseleyi duyduktan sonra bu meseleyi güzel bir şekilde öğrendikten sonra ve bu hadisinde uyduruk veyahut da diyen zayıf olduğunu bildikten sonra bundan sonra abdest alırken kesinlikle ensenizi silmeyeceksiniz. Sildiğiniz takdirde sildiğiniz takdirde bu haberden sonra tam mı? Ya günahkar olursunuz ya da mazur olursunuz. O kişinin niyetine ve ihlasına bağlı demin bir söylediğimiz gibi eğer o kişi mukallitse ve ille de ben ne bileceğim ben işte imam albani veya nevavi veya şubu bu hadisin efendim bu hadis zayıftır demişse yani sadece bu mudur ben imamıma güveniyorum imam Ebu Hanife'ye güveniyorum, İmam Yusuf'e güveniyorum es güveniyorum ben bunlara güvenim yok deriz ki Allah sana var kesin efendim ille de buna ısrar ediyorsa mazur olabilir, mazur olmayabilir bu ne zaman belli olur? Öbür dünyada. Ama bizce ona gayet hoş görmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür ihtilaflar, bu feri meselelerde birbirimize biz birbirimize e, girersek veyahut da birbirimizden koparsa bu biz, bizim birliğimizin aleyhindedir. Adam ille de mes, ensesini mesk ediyorsa ve bundan da vazgeçmiyorsa, kitaplarında da, mezhebin kitabında da varsa, ben, ben diyor bütün bu imamların görüşünü ben kabul etmiyorum, sadece imamın görüşünü kabul ediyorum. Biz diyoruz ki zahiren, kalbini bilmediğimiz için, ihlasını bilmediğimiz için biz zahiren hükmedeceğiz. Deriz ki Allah sana mübarek etsin, senin hakkında karar alacak Allah Celle Celaluhu'dur. Bu Allah Celle Celaluhu onun özrünü kabul edebilir kabul etmeyip de ona azap verebilir onu da affedebilir. Ey Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti altındadır. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Eğer hakikaten mazursa Allah Celle Celaluhu onu bilir, karara alacak odur. Yani Allah Celle Celal. Ancak bizim tarafımızdan bu şahsa karşı bir kinimiz, düşmanlığımız olmaması lazım. Çünkü bu ufak tefek şeylerden dolayı biz ehli Sünnet ve Cemaat'ın birbirimizden ayrı birbirimizin aleyhinde kutuplaşmamız emin olun İslam ümmetinin aleyhindedir lehine değildir ve görüyorsunuz ehli sünnet ve cemaat kendi aralarında ufak tefek e, yani feri meselelerden dolayı hani akideyle alakalı değildir akideyle alakalı değildir işte efendim mes mesela e, ab abdest esnasında ağzına burnuna su vermemiş vaciptir asıl itibariyle ama bu vacip görmüyor ben buna düşman kesiliyorum doğru değildir Madem ki o adam mezhebine inanıyor. Bu da zaten mukallitir, Alim değildir. Tamam mı? Ve ehli sünnet ve cemaat ittifak etmişler. Alim olmayan kişi mukallit, avam tabaka mutlaka bir alimi taklit etmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü ibadetlerde, ibadet esnasında nasıl ibadet edeceğini kendisi bilmez. Cahildir. Delilleri nereden nasıl alacağını bilmiyor. O zaman mutlaka güvenilir bir alime, güvenilir bir alimi taklit etmesi gerekiyor. Ha, Taklit kime vaciptir? Cahile vaciptir. Ama... Bilir kişiye taklid vacip değil, bilakis haramdır. Mureccih, deliller arasında tercih yapabilecek bir kişinin taklit yapması ona haramdır. Niçin İmam, İmam Abu Hanife Rahimahullah, imam Ca'far-ı Sad'ı taklit etmemiş? Niçin Abu Hanife'ye Ca'farci dememişler? Niçin Şafi'ye Malik'i dememişler? Şafi'i İmam Malik'in öğrencisidir. Niçin Ahmet bin Hembele Şafi'i dememişler? İmam Şafi'in öğrencisidir. Niçin yani bu bir mezhep oluşturmuş, bu bir mezhep oluşturmuş, bu bir mezhep oluşturmuş. Eğer kendisi bu mezhebi oluşturmamışsa da insanlar bu mezhebi ona mensup etmişlerse veya bir, e, bir sürü toplumda bu mezhebe bağlanmışsa ve bu mezhebi kabul etmişse tamam mı? O zaman bu mezheplerin arasında olan fer'i meselelerde olan ihtilaflarda fitneye sebep olmamak lazım çok musamahakar olmak lazım cahillere karşı. Ve aleyhisselatü Allah Celle diyor ki ''Ve a'rid anil, anil cahilin'' ''Ey bir cahil tarafından sana bir şey bir kişi bir şey söylediği zaman güzel bir uslupla, güzel bir hikmetle ondan yüz çevir. Eğer hakikaten onun söyleyeceği veya hatta yapacağı bir şey fitneye söz konusu olacaksa o zaman güzel bir şekilde ondan yüz çevir ve fitne olmasına sebep olma. Onun için burada avam tabakaya karşı biz e, bilir kişiler veyahut da bilen kişiler, ilim öğrencileri yani ilim talebeleri, alimler bildikleri doğrultusunda yaşayacaklar, taklit etmeyecekler. Bilmeyenler de güvenilir bir alimin mezhebine göre veyahut da fetvasına da görüşüne göre amel edecek. Örneğin bir kişi hacca gitti. Hac kimin muessesesi altındadır hanbelilerin muessesesi altındadır Hac esnasında fetva verenler hepsi hanbelidir ben bir, ben bir hanefi olarak hacca geldiğim zaman gidiyorum oraya mektebe diyorum ki efendim ben hacca geldim işte tuhaf etmem gerekiyor taş atmam gerekiyor arafata gitmem gerekiyor ee, nasıl atacağımı bilmiyorum bana fetva verir misin ama dikkat et vereceğin fetva bu hanefiye göre olması gerek çünkü ben hanefiyim bu söylenir mi? söylenmez. Orada madem ki fetva makamında oturmuş ve bunu bu adamı o fetva makamına koyan kişi de bildiğinden dolayı oraya koymuş ise o zaman bu kişi vereceği fetvadan güvenilirdir. Dünyanın neresinden gelirse gelsin o kişiyi o kişiye soru soracak kişi o kişinin vereceği fetvaya göre amel etmesi gerekiyor. İster Hanbeli olsun, Maliki olsun, Şafii önemli değil. Madem ki ben bir avam tabakasından cahil olarak sorduysam diyecek ki işte efendim şöyle yap. Belki o şöyle dediği, belki mezhebinde caiz değildir. Ama bu kişi orada o fetvayı işittiği zaman gidiyor taşı ona göre atıyor, efendim tuhafı ona göre atıyor veya da ibadetleri, efendim nüsükü, yani hac esnasında yapılması gereken o kişiye, o zaman, o avam tabakasına mensup olan kişiyi o fetvayı veren kişinin mezhebine ne yapmış olur? Bilmiyorum. Taklit etmiş olur. Ha demek ki taklit kime hastır? Avam Bilmeyen cahil avam tabakasına hastır. Bilen kişilere has değildir. Bilen kişilerin taklidi yapması caiz değildir. Örneğin ben şu anda bu hadisin zayıf olduğunu biliyorum. Veyahut da uyduruk olduğunu biliyorum. Bilmeme rağmen kalkıp da ben ensemi silersem ben burada Allah Celle Celaluhu beni affetmese bana azap verecek. Niçin? Çünkü ben bilerek Allah'a isyan ettim. Veyahut da bilerek Aleyhisselatü Vesselam'a iftira ettim. Aleyhisselatü de kendiliğinden konuşmayıp Allah'a dayanarak koşu, konuşacağından dolayı o zaman hem Allah Resulüne hem de Allah'a iftira atmış olurum. Hem de bilerek. Çünkü biliyorum. Bence bu hadis zayıf da uyduruk olarak tespit olmuş. Bunun bilgisindeyim ben. Nasıl bilmeme rağmen kalkıp ben mesih ediyorum. İşte bu mesih bana caiz değildir. Ama diğeri cahildir, mukallittir, mezhebinde vardır. Ve bana güvenmiyor, ona güveniyor. O zaman onun ihlasına, niyetine kim bakacak? Allah Celle Celalühu bakacak <gülüyor> ve kararı verecek Allah Celle Celalühu. Vakit var mı üstad? Mesela hoca mesela, şey örneğin mesela, mesela, mesela, mesela abdest alırken esen gelir üzerine ter tozlar. Bunu şöyle silmek ama eee abdest niyetiyle değil. Abdest, abdest esnasında mi? özellikle elim talebesiyse yani taklid ve örnek alınabilecek kişi ise böyle bir şey yapması doğru değildir. Niçin? Başka bir kişi onu görür. O kişi de onca örnek olduğu için der ki ha bunu bu genelde biz Türkiye'de Sofi Sofi yapmadım. şeyhlere baktıkları zaman diyor ki bak ya diyor ki, bak sizin şeyhiniz böyle bir şeyhin bildiği var diyor. Eğer onu var ya İslamda olmasaydı yapmazdı diyor. Ama sen kimsin? Sen Muhammed Şerif'sin. Sen kimsin? Sa'luk Arapları. Anta recu'l Sa'luk. Men anta amam hada şeyh? <gülüyor> Men anta amam hada şeyh? Saluk, ay, yani hiç bir şey bilmeyen, beş kuruşu olmayan, zayıf, cılız, cahil, şu bu falan filan olan bir kişi. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Ama eğer hakikaten ilim öğrencisi veya örnek edinecek bir kişi değilse, bu hareketi de abdest esnasında yapmaması lazım. Abdest aldıktan sonra, havlu ile abdestten sonra ağzaların silinmesinde bir beis görülmemiş. Bazı alimler sakındırıyor. Bazı alimler sakındırmıyor. Bazı alimler demişler ki sünnet de değildir. Tamam mı? Ama mubahtır. Özellikle Hanefi fukhasına mensup olan insanlar genelde mendili kullanırlar. Ve özellikle Süleyman cemaatine mensup olan insanlar. Veyahut da Nur cemaatine mensup olan insanlar. Özellikle bir de e, bir tane daha var. Şu Türkiye Gazetesi'nin kurucularına ne diyorlar? he <gülüyor> Helmi Işık. Onun bir ilmihalı gördüm. Ha, onun bir ilmihalında gördüm, görmüştüm bir ara. Türkiye'deyken. Yani bu abdestten sonra e, ağızların silinmesi konusunda çok üzerinde duruyor. Ve onun için bu çizgide olan insanlara baktığın zaman, abdest aldıktan sonra mendilini cebinin arkasından çıkarır, yüzünü, ellerini falan güzel bir şekilde siler ona doğrusu silinmemesi daha eftaldır. Bu en doğrusudur. Ve Ali Sallallahu Aleyhi bazen verilmiş, yani böyle e, havlu tipinde bir şeyler verilmiş silmesi için silmemiş. Bazen banyodan sonra bile silinmemiş. Direkt elbisesini giymiş. Tamam mı? Ve en doğrusu silmemektir. Ama sildiyse de İmam Elbani Allah ve İmam Eben Uthemin Allah diyorlar ki e, caizdir. Haram, silmek haram değildir. Ama sünnet de değildir ama mubahtır dileyen siler özellikle kışın veyahut da tozlu topraklı olduğu anlarda mesela yüzünü yıkadıktan sonra tozlu topraklı ise silmezse topraklar hepsi yüzüne şey yap yapışacak ve yüz çirkeleşecek veyahut da kışın silmese hava çok soğuk olduğu için yüzü çatlayabilir işte burada kışın veyahut da yazın bu tür şeylerden dolayı silinebilir bu iki şey de yoksa mubahtır dileyen siler dileyen silmez bir sakıncası yoktur ama silmek sünnet değildir. Bu söylediğimiz şey yani eğer hakikaten ensesinde toz varsa abdest bittikten sonra alır havlusunu efendim hem ensesini siler hem de boynunu hem de göğsünü hem de saçını hem de kulağını siler. Ama abdestten sonra mesela yaptıktan sonra efendim yok ensesi tozludur diye şöyle yaparsa bu bu çeşit toz almak için değil bu, bu insanlar tarafında ibadettir bu. Bak buraliyen bura silmiyorlar. Böyle değmiyorlar. Dikkat ediniz. <gülüyor> Ters ellen siliyorlar. Çünkü onlar o şekilde inanıyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sene bu şekilde silmiş. Yani bu şekilde değil. Baş bu şekilde meshedilmiş. Ense de bu şekilde meshedilir diyor. Doğrusu bu ister bilerek ister bilmeyerek yapmak caiz değildir. Hedevullahu a'lem ve sallallahu ve ve Muhammed ve ve Sübhaneke Allah'ım ve bihamdikeşhedü en la ilahe illa evet. testağfirüke ve tevhü ileyhü. dikkati şeye çekmek istiyorum ben. Ee, Adana'da Fatih Vakfı diye bir vakıf var. Şimdi onlar Ahmed İfai tarikatına mensup olduğunu ve e, mezhep daha sürü göstererek de Şafi mezhebine tabi olduklarını söylüyorlar. Bizim bildiğimiz Ahbeş, ben Yudlanlarla beraber çalıştığım için. Bunlar net izliyor, gümlemler izliyor ama bir bakıyorsunuz bizim sevdiğimiz alimleri, bizim sevdiğimiz şeylerin hepsine tekfir ediyor. Bunlarla ilgili tutumumuz ne olması lazım? Yani tekfir etmediği alim kalma. Bir, bir böyle bir sohbet esnasında bir yerde karşılaştık birisiyle öyle bir ders verdi ki, tekfir etmediği alim kalmadı bize. El-Ehebeşi, <gülüyor> belki tanırsınız. Lübnan'daki Abdullah el cemaatı. Türkiye'de de yayıldı bu yani. Bayağı yayıldı bu Abdullah Abdullah Abdullah el-Hebeşi <gülüyor> asıllı değil aslı Lübnanlı değildir aslı Hebeşistan'dan, İthiyopya'dandır ama e, yani, uzun bir tarihten dolayı dedeleri falan e, Lübnan'ın dağlarına yerleştiler Ona, onlara bedevi diyorlar Lübnan'ın bedevileri diyorlar ve bu hakikaten e, hem Lübnan'da hem Lübnan dışında ve özellikle Avrupa'da Avrupa'da, Afrika'da e, çok taraftarları var. Afrika'da çok taraftarları var. Avrupa'da da çok taraftarları var. Ve Türkiye'de de geldi. <gülüyor> Türkiye'de biliyorsunuz, Türkiye, Lübnan'da Türkler çok Mardin bölgesinden. Mardin'den hemen hemen belki bir e, milyona yakın Türk var Mardin bölgesinde. Lübnan'da. Bu Mardinlerin çoğu hepsi Abdullah El-Hebeşi'nin cemaatındandırlar. Ben de orada yaşadığım için biz de onların arasında büyüdük. Lübnan'da. Biz, evet. Biz oradayken Sabra Şetîle'de kalıyorduk. Sonra Sünnelfilaya tabi aktarıldı. İlk önce biz Fethiyeken diye bir Müslüman kardeşler teşkilatından birisi vardı. Bu vefat etti. Allah rahmet etsin. İhvan cemaatinden. Lübnan'da büyük bir faaliyeti var. Türkiye'de tercüme edilmiş davet açısından çok güzel kitapları var yani. Fehiyeken davet konusunda gerçekten yani güzel birisi ama Akide de işte eşriye eşari mezhebini taklit ettikleri için bu Abdullah el de bu bu meselede aşari olduğu için Dolayısıyla onların görüşlerine muhalif olan kişileri genelde tekfir ediyorlar ve biliyorsunuz biz ehli sünnet ve cemaat ve biz ehli sünnet ve cemaat dediğimiz zaman yani e, selefi salihinin çizginde olan alimler kastediyor. Çünkü eşariler ve maturidiler, selef çizgisinde olan alimleri veyahut da şahısları ehl sünnet ve cemaatın dışına görüyorlar. Ve dünya tam oyunda ehl sünnet ve cemaat denildiği zaman sadece İmam Abu Hasan el-Eşari ile İmam Abu Mansur el-Maturidi'nin cemaatı anlaşılıyor. Yani selef çizgisinde olan insanları maalesef şiddet i sünnet ve cemaatten kabul etmiyorlar ancak selefin selef çizgisinde olan alimler de isim ve sıfatlarda bunları ehli sünnet vel cemaat'tan kabul etmiyorlar. Ve siz biliyorsunuz, Abu Mansur İmam Abu Hanife'nin mezhebi üzerindedir ve eee Fıkhul Ekber denen kitabı kendisi şerh etmiş. Abu Mansur. Ve onun ismini kitabı tevhid koymuş ve Türkiye'de tercüme edilen bir kitaptır. O kitabı bir şey yaparsanız, karıştırırsanız Abu Mansur'un akidesi orada çok net bir şekilde öğrenirsiniz veyahut daha haberdar olursunuz. İşte bunlar isim ve sıfatlarda biliyorsunuz e, selef çizgisinde olan insanları diyorlar ki bunlar mücessimedir. Ey Allah Celle Celaluhi için cisim gören şahı. görüşünde olan insanlardır. Halbuki ya resulet cemaat yani selef çizgisinde olan alimler öyle bir iddiaları öyle bir sözleri yoktur. Çünkü selefz gizisinde olan alimler Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını olduğu gibi bırakıyorlar. Amir رُّهُ كَمَا diyorlar. <gülüyor> Burada ittifak var Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın <gülüyor> arasında. Ey Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları Kur'an'da ve Sünnet'te nasıl geçiriyorsa o şekilde geçiştirir. Mesela الرحمن على عرشُ سُتَوَى Bitti gitti, Allah Celle Celaluhu arş üzerine yükseldi. Nasıl yükseldi? Allah-u Alem. Yükseldiğini biliyoruz, öğrendik, inanıyoruz ama nasıl yükseldiği onu bilmiyoruz. Niçin? Çünkü orada haber vermiş, burada haber vermemiş. Nasıl yükseldiğine dair haber vermiştir Allah Celle Celaluhu. Ancak nasıl yükseldiğine dair haber vermemiş. El-İsned Hocam bu şekilde. Ancak gel ki gelelim bu Abdullah Abdullah el-Habeş'in çizgisinde olan insanların akidesine aynen bu şekilde. Bizzat ben kitap onun kitabı bende var. Diyor ki Abdullah el-Habeş Allah Celle Celaluhu diyor ki ne sağdadır, ne soldadır, ne arkadadır. Ne öndedir, ne aşağıdadır, ne üsttedir. Tamam mı? Artı ne alemin içindedir ne de alemin dışındadır. Peki nerede? Ve alem diyor ki vallahi hadi adem. Bir komüniste sorsan bundan başka bir inancı olmayacak. Zaten komünistler bunu savunuyorlar. Allah Celle Celle Adem olduğunu inanıyorlar. Ve her şeyin tabiattan oluştuğunu. Ne demek? Yani hadi bütün bunlar da diyelim ki onlarla beraber uydu. Allah Celle Celaluhu sağda değil solda değil arkada önde aş aşağıda değil ama yukarıda değil midir? Burada yanılıyorlar bu bir. İkincisi Allah alemlerin içinde değil onlara muvaffak ederiz. Ama Allah Celle alemin dışında da değil olur mu? E peki nerededir? O zaman yoktur demek. Madem ki alemlerin içinde değildir buna inandık kabul ettik. Ama alemlerin dışında değilse peki nerede? O zaman Allah yok demektir. Bu cümleyi arkadaşlar iyicene dikkat edin. Allah için bunu anlamaya çalışın. Çünkü birçok kişi selef çizgisinde olan insanların aleyhinde yersiz konuşuyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaatın yani selef çizgisinde olan insanların aleyhinde çok yersiz konuşuluyor. Dikkat ediniz bu cümleye. Allah Celle Celaluhu sağda değil, solda değil. Biz aynen katılıyoruz. Sağda değil, solda değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir zarf, bir mekan içerisinde değildir. Tamam mı? Aşağıda değil. Arkada değil, önde değil. Peki nasıl? Diyorlar ki yukarıda değil. Nasıl yukarıda değil peki? Burada biz ne yapıyoruz? Selefç çizgisinde olan insanlar burada onlara ne yapmıyor? Onlara uymuyor. İkincisi de uymadıkları şey nedir? Diyorlar ki... La haricil alem ve la dahilil alem Türkçesi alemin içinde olmadığı gibi alemin dışında da değildir. Tamam alemin içinde değildir. Biz buna ittifak ediyoruz. <gülüyor> biz de sizin gibi inanıyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun bir şey içerisinde olması kesinlikle düşünülmez. Kim bilerek inat ederek dese ki Allah Celle Celaluhu bir zarfın içindedir. Ey bir şeyin içindedir derse kafir olur Allah korusun. Onun için İmam Abu Hanife Rahimallah diyor ki Her kim dese ki Allah Celle Celaluhu Arşın üzerinde değildir O kafirdir diyor Abu Mansur tam aksini düşünüyor arkadaşlar Abu Mansur Biliyorsunuz fıkıhta Hanefi'dir Akide'de Abu Hanife'nin Çizgisi dışında ayrı bir çizgi edindi Ve bunu ben Devamlı acizane Hanefi mezhebine mensup olan kardeşlerime Uyarı babından Onlara Hatırlatıyorum. Diyorum ki, yani dikkat ediniz arkadaşlar. Neden Abu Mansur, İmam Abu Abu Hanife'nin fıkhını kabul etti de, neden inancını kabul etmedi? Yoksa Abu Hanife'nin inancı bozuk mudur? Haşa ve kelle Abu Hanife kafir midir? Eğer kafirse fıkıhta da onu taklit etmek caiz değildir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir Hanefi'ye sorduğun zaman tamam mı? Sen fıkhatan gibi mesela taklid ediyorsun diyor ki Abu Hanife'yi. Akidede diyor ki Abu Mansur el Maturidi veyahut diyor ki ben Maturidi. Acayip. Peki niçin fıkheta Abu Hanife'yi taklit ediyorsun da niçin akidede Abu Hanife'yi taklit ediyorsun? Taklid cik etmiyorsun. Cik. Niçin bu Hanife'nin akidesi yok mu? Onun inancı yok muydu? Ve İmam Abu Mansur denilen kişi bu kitabı şerh ederken gerçekten Abu Hafif Abu Hanife'nin anlayışı dışında, çizgisi dışında bir çizgi ve bir anlayışla şerih yaptı. Yani Abu Hanife'nin anlayışına uygun değil, kendi anlayışına uygun bir şekilde bir çizgi edindi. Ve burada ehli Sünnet ve Cemaat'ın alimleri ne yapmışlardır? Bunları eleştirmişler. Ve özellikle Abdullah el-Habeşi. Onun için Abdullah el-Habeşi bu konuda çok aşırıdır. Ve ona mensup olan insanlar da aynı çizgidedirler. Aynı çizgide oldukları için Onların inancında olmayan herkesi tekfir ederler. Tıpkı hariciler gibi. Hariciler haricilerin kafir gördükleri bir kişiyi sen kafir görmezsen diyorlar ki sen de kafirsin. Hocam aynı şu soruyu sordum. Mekke'ye gittin mi? Medine'ye gittin mi? Evet dedi, evet. Peki dedim oradaki Müslümanlarla dünyada dünyadan bütün e, her yerde gelen Müslümanlar tanamazdın mı? Hayır dedi, tanımazdım. Yani onlarla kesinlikle e, cemaate oyunuyorlar. Evet, çünkü surut, kafir çünkü yani, surutları tekfir kadar, ediyorlar. Şey... Yok özellikle surutları tekfir ediyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki vahabidir Abdullah el en büyük düşmanı Selefilerdir. Allah Allah. En büyük düşmanı. İhvanı Belki kadar... onun yanında şeytan bunlar şeytandan daha çok düşmanıdırlar. Da şey diyorlar, tek, Gerçi İhvan onların göre aynı. Onlar da eşaridir, maturidir. O da eşari maturidir. Ama o akideden ondan dolayı değil çizgiden siyasi dolayı siyasi yani yönden. siyasi yönden. Yoksa onlar da eşaridir, bunlar da eşaridir. Çünkü Ezher Üniversitesi'nde genelde İmam Ebu Hasen'in akidesiyle İmam Ebu Mansur'un akidesi okutuluyor. Ve aranızda eğer Ezher mezunu varsa onlara sorabiliriz. Bu var hocam. <gülüyor> Sen Ezher'de mi okudun? Sen Suriye'de okuduğunu biliyordum haftada mı? Yani mesela sorabiliriz o zaman Emin Daima. Yani siz eee Enzer Üniversitesi'nde akideyi alırken ne hangi mesele göre aldınız? Şey, akideyi İslam'da okuduk ama Ezher'de akide okumadık. Yoktu. Ha genel şeriatı okudunuz herhalde evet. Evet. <gülüyor> Yok yani Ezher Üniversitesi meneci bellidir. Ezher Üniversitesi akidede ee, Abu, Abu Hasan el-Eş'ar ile Ebu Mansur el-Maturidin'in akidesini okutuyorlar. Onun için Mahmud el diye birisi vardı o zaman geçmişte çoktan beri Ezher'in e, Ezher'in reisiydi. Diyor ki bu e, el Mahmud el diyor ki İthne Aşeriye mezhebiyle amel etmekte bir beis yoktur diyor. Yani bir Şafii mezhebini taklit edebiliyorsan İthna aşariye mezhebini takı edebiliyorsun. Niçin? Çünkü onlar aslında onlar hakide edebiliyorsunuz. Aşariyle şey, şey Rafıziler 12 imam denilen şahsların inancı genelde Mu'tezile'ye çok birçok meselede çok uyuyorlar. <gülüyor> Ve dikkat et Ezher reisi yani Ezher'de reisine ne diyorlar biliyor musun? İmam diyorlar. Ezher imamı. Şeyhul ezher ey imamul akbar diyorlar. Öyle değil mi? diyorlar ki İmamul ül Akbar i̇mam Akbar olan Mahmud Şeltud diyor ki mezhebi diyor <gülüyor> tıpkı en sünnet vel cemaatin dört mezhebinden birisi gibidir sen dilersen Şafi'yi taklit et dilersen İthne Aşere'yi taklit et bir, bir sakınca yoktur diyor mi, bir şeyde, bir şeyde. her şeyde adam sakınca görmüyor halbuki Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in inancına göre akide akidede birçok meselede, yüzlerce meselede Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a muhalefet etmişler ve Allah Celle Celaluhu'nun bir cisim olduğunu söylüyorlar. Ve biz bizimle beraber oturan kardeşlerimiz de kardeşlerimiz biliyor muyuz? Devamlı değiniyoruz. Ve diyorlar ki: "Haşa vekelle diyorlar." Eee <gülüyor> el diyor ki bana bakınız diyor şöyle. Bana bakınız diyor. Ferçten ve sakaldan hariç Allah tıpkı benim gibidir diyor. İthne aşire'nin inancı budur. Sen nasıl olur da ey ezher imamı olan Mehmud Şeltud diyorsun ki sen İthne aşire'yi taklit edebilirsin. Ve kelle. Ferç ile sakal hariç, ferç nedir biliyorsunuz yani kişinin ön zekeri. Bu, bunu bana sormayın diyor. Sakalı da bana sormayın diyor. Diğer konuda Allah tıp atıp diyor benim gibidir diyor. İşte kirpikleri, kaşı, dişi, dili falan e, vücudu falan şudur. Bu de. Subhanallah. Demek istediğim Ezher Üniversitesi şu ana kadar akide konusunda eşariye ve maturidiye mezhebi üzerindedirler. Ve şia ile hiçbir problemleri yoktur. Ve biliyorsunuz bunlar Ezher Üniversitesi geçmişte. El-Takrib cemaatini oluşturdu. Yani takrib Beyn Ehli Sünne cema ve Cema'i ve Beyni Şia. Ve bunların, bunların bunların başı da işte bu Mehmut Şeltüt idi. O zamanki Ezher'in imamı. El-İmam El-Akbar denilen. Halbuki biliyorsunuz eh, Rafiza denilen şu anda İran'da, Irak'ta e, Suriye'de veyahutta Hindistan'da, Pakistan'da, Efendim Lumbland'da bu inançta, Türkiye'de bu inançta olan insanlar bu inançta olan insanlar ashab yani muhacir ve ansar Allah'ın kitabını tahrif etmişler diyorlar. Bizim inancımıza göre Ümmü Aişe Allahu teala anha Allah celle celaluhu arşın üzerinden zinadan onu ne yapmıştır? Beraat etmiştir. Diyorlar ki yok. Şu <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de olan beraat diyorlar bu ayeti diyor. Umar ile Bakr değiştirdiler levh mahfuzda olan ayet ise Aişe'nin zaniye olduğunu söylüyorlar. Ve Adnan Ar'ur işte ona değineceğim. Adnan Ar'ur diyor ki onlara Subhanallah diyor siz bunu nereden öğrendiniz? Diyor ki biz bunu imamlarımızdan çünkü imamlarımız masumdur. Allah Celle Celaluhu tarafından yönlendiriliyorlar. Yani Allah onlara vahiy gösteriyor, indiriyor. Ve Allah Celle Celaluhu sözde imamlarına demiş ki levh mahfuzdaki ayet aşiye zaniyedir. O Kur'an'daki elinizin altında ve arasında olan ayet ise Umar, Abu Bakr ve da Ensar ve Muhacirler tarafından değiştirilmiştir. Ve yine Adnan Ar'ur'un bir tartışmasında şeyde, VİSAL kanalında Irak'ta bir imam e, diyor ki ben diyor Irak'taki Samurra kayasında gizlenen imam ile, Mehdi ile görüşüyorum diyor. Bunu siz biliyor musunuz? Biliyorsunuz, biz de bir Mehdi bekliyoruz, Şiiler de bir Mehdi bekliyor. Ondan Ehli bilmişler. sünnetin beklediği Mehdi ile Şiilerin, Rafizilerin beklediği Mehdi arasında fark var. Onların Mehdi'si çıktığı zaman Ehli sünnet ve cemaattan özellikle Abu Bakr'den ve Umar'dan intikam alacak. Gidecek Medine'ye, aleyhissalatü vesselam'ın hücresine, Abu Bekir'i Umar'ı diriltecek, diri olarak onları asacak ayaklardan yukarı baş aşağı, ve onu yüze diri diri onları yüzecek. Ve onun için Irak'ta şu anda Irak'ta Şiiler, Sünni alimler ayakları yukarı başları aşağı üstü işkence yapıyorlar. Neye dayanarak? Çünkü diyorlar ki kitaplarında uydurulmuş kitaplarında Mehdi çıktığı zaman Ebubekir Bekir ve Umarı, Hani Satt ve Selam'in hücresinde ayakları yukarı baş aşağı üzerinde on, onları yüzecek sonra onları He. ve ehli sünnet ve cemaat alimleri Irak'ta diri diri ben bizzat sidi gördüm bana gösterdiler gördüm diri diri ayakları yukarıdan başa aşağı şöyle sakalını tutuyoruz, diri diri yüzüyor derisinin yüzüyor arkadaşlar bunu nereden aldılar işte sözde bunların mihdisi Ebu Bekir ve Umar'ı bu şekilde var kimdir bu onların mihdisi nerededir şimdi onların mihdisi işte efendim bundan 1400 veyahut da 1200 sene önce Irak'ta bir kayaya girmiş 9 yaşında 7 yaşındayken şu anda kayada bulunuyor orada çiş yapıyor orada bok yapıyor orada yiyor içiyor nikah yapıyor çoluk çocuk getiriyor atını atına su veriyor atına at ot getirtiriyor hepsi kayanın içinde, içinde. He. bu imam da Irak'taki imam da diyor ki ben de gidiyorum ayda bir sefer diyor bu imamla kayaya giriyorum Va ondan diyor ondan ilham alıyorum şunu yap şunu yapma şu kafirdir bu muslumandır şu cennetliktir şu cehennemliktir diye dedi ki adnan harur Allah ondan razı olsun sizden de ya dedi ki madem ki öyle bunu bize de göster bari şu hilaf bitsin diyor yani şu bizim ile sizin aranızdaki fitne bitsin diyor bizi göster diyor onunla bir anlaşalım görüşelim bakalım şu ihtilaflar nedir bari bu fitne bitsin artık tamam mı? Yok diyor. O sadece benimle görüşür diyor. Ya kardeşler şu inanca bakınız. Ya. Yani bizim ile onların inancı yani arasında yoklar. dağlar kadar <gülüyor> fark var. Biliyorsunuz Ayşe'yi şimdi kanallar bu devlet kurduktan sonra besbelli oldular. Devlet olmadan önce kimse onları bilmiyordu. Ben normal vatandaşa anlattığım zaman diyor, diyor ki ya La ilahe illallah diyor ya siz diyorsunuz ki nereden biliyorsunuz bunlar? Bak namaz kılıyor, oruç tutuyor. İsrail'e karşı Amerika'ya karşı bak Hizbullah örgütü ne, şuna ne yaptılar? Bu. Ya Siz diyor fitne yapıyorsunuz diyor. Ama şimdi devlet olduktan sonra ilk önce İran'da, şimdi Irak'ta ve şu anda Lübnan'da kanallarında açık açık diyorlar ki Herkim Ali'nin vilayetini Ebubekir'in Bekir'in, Umar'ın önünde görmezse o kafirdir. Dolayısıyla bütün sünniler onların yanında kafirdir. Niçin? Biz ehli sünnet vel cemaat ashab arasında birinciliği kimde görüyoruz? Abu Bakir'de görüyoruz. Ondan sonra kimde? Umar'da, Üthmen'de ondan sonra hayır. onlar diyorlar ki her kim Abu Bakir'i, Umar'ı, Üthmen'i Ali'den önce veli görüyorsa o kişi bizim yanımızda kafirdir. Demek ki biz ehli sünnet ve cemaat hepimizin onların yanında kafiriz. <gülüyor> ve adamlar bir sünniyi öldürmek bir sünniye zarar vermek cennete girmesidir ne kadar sünniye zarar verse o kadar imanı artar eller arkadan bağlı işte dün günahı 100 kişi çoğu çocuk altmış eller arkadan bağlı <gülüyor> aleyküm selamun <gülüyor> aleyküm selamun <gülüyor> aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm diyeceğim biz bunu abdullah el hebeşi'den açmıştık abdullah el hebeşi şiilerle çok anla iyi güzel bir şekilde anlaşıyor arkadaşlar lübnan'da bu o zaman assadır vardı şimdi ee, Libya şey Kallafi döneminde biliyorsunuz Bu Musa Asadır Lübnan'a gelmişti Ondan sonra Libya'ya giderken Kayıp oldu Fitneyi Lübnan'da Oluşturan işte bu Musa Asadır idi O zaman emel örgütünü oluşturdular Belli bir dönemden sonra Şimdiki Hizbullah örgütünü oluşturdular Ve Abdullah el-Habeşi bunlarla iç içedir Subhanallah Şiilerle Aişe'ye kafire diyen kişilerle iç içe ol. Tamam mı? Abu Bekir'i Umar'ı seven insanlarla ondan sonra sen düşman. Nasıl olur bu? Onun için bu Abdullah el-Habeşi'nin akidesi gerçekten tehlikeli bir akidedir. Ve özellikle Selefilere karşı. Özellikle Selefilere karşı. Allah Celle Celaluhu bizi de sizi de dininde samimi olan her kişiyi bu tür fitnelerden korusun Allahu aleyhi ve sellem ve barikallahu nabiyna Muhammed ve <gülüyor>